Ama Rabbim bana hüküm ve hikmet verdi ve beni peygamberler arasına dahil etti. O başıma kalktığın iyilik ise İsrail oğullarını köleleştirmenin bir sonucu değil miydi? Firaun, sahi, şu bahsettiğin Rabbül Alem'in de ne? Dedi. Eğer işin gerçeğini bilmek isterseniz söyleyeyim. O göklerin, yerin ve ikisi arasında olan her şeyin Rabbidir. Firaun.